Selamünaleyküm, iyi akşamlar arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Tamamdır. Evet arkadaşlar e, haberlerde de duymuşsunuzdur. E, bugün İstanbul Üniversitesi Öğretim Ünisi e, hocamız Profesör Doktor Osman Öztürk vefat etti biliyorsunuz. E, onun e, cenazesindeydik. Dersimize başlamadan e, bir fatiha. Ve 3 ihlas okumanızı rica ediyorum. Evet, Cenab-ı Hak kendisine. Osman Türk hocamız hem İstanbul Üniversitesi mezunudur hem de İstanbul Üniversitesi'nde ders verirken en son e, vefat etti. İslam Medeniyet Tarihi ve İslam Tarihi dersleri veriyordu. Yani aynı dersleri veriyordu hocamızla. E, tarih e, fakültesindeki Osmanlı Medeniyeti ve Müesseseleri kürsüsünün de e, bir numaralı doktora öğrencisidir hoca. İlk öğrencisidir. Ee, ve birçok öğrencinin, birçok ilim adamının, devlet adamının yetişmesine de büyük katkılar olmuştu. Şahsen de tanıdığım e, müstesna bir e, zattı ölümü e, hepimiz için büyük bir kayıp oldu. Vefatından bir iki gün önce e, yoğun bakımda dekanımız Murtaza Bedir Hoca'ya e, Allah nasip etse de öğrencileri bir sürpriz yapıp tekrar derse dönebilsek dediğini dekan bey bugün söyledi. E, farklı devlet görevleri vardı okumuşsunuzdur medyada ama aklı fikri hep e, kürsüdeydi, üniversitedeydi arkadaşlar. Bu açıdan e, çok iyi bir ilim adamı ve rol modeldi. Allah'a affeylesin. Evet hocamız da dediğimiz gibi işte yani Osmanlı tarihi kürsüsünün bir numaralı doktora öğrencisiydi. E, ve e, onun da e, asıl çalışmaları Mecille Ahmet Cevdet Paşa'nın e, mecellisi üzerineydi. İslam hukuku alanında. Hoca, İslami Edebiyat Dergisi çıkartmıştı. Duymuşsunuzdur belki. Türkiye'de e, kimsenin o işlerle ilgilenmediği bir dönemdi. Yani İslam Edebiyat alakalı. Uzun yıllar Ali Nar Hoca ile beraber çıkartmışlardı. Cenab-ı Hak razı olsun inşallah. Evet arkadaşlar ben de çok hüzünlendim e, bugün. Hakikaten hoca e, hem üniversite camiası için, bilim camiası için hem de yakinen bildiğim bazı çalışmaları sebebiyle ülkeye büyük katkısı olan bir zat. Evet arkadaşlar şimdi konumuza dönelim. Bu hafta 9. haftaya Osmanlı'nın siyasi alamdaki genişleme ve Fatih dönemine değineceğiz. Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet için devletin ikinci kurucu babası diyebiliriz. Yani nasıl ki Osman Gazi bir beylik olan Osmanlı ona yeniden geleceğiz arkadaşlar. Haberim var ondan. Onu tamamlayacağız inşallah. Ama çok geriden gitmeyelim diye bu hafta dokuncu şeyden başlayayım istedim. Çünkü şeyden korkuyorum yani çok fazla teferruata gireriz. Burada yazılmayan bazı şeyleri bahsederken Müfredatı bitiremeyiz diye endişe ettiğim için böyle yaptım. Ama tamamlar inşallah. Şimdi Osman Gazi nasıl ki devletin asıl kurucu babasıysa, yani Sultan Fatih de e, ikinci kurucu babasıdır arkadaşlar. E, bunun sebebi e, bunu söylememizdeki iki önemli sebepten bir tanesi şudur. E, Sultan Fatih ya da II. Mehmet e, devleti Adeta yeniden inşa etmiştir. Kanunnameleriyle getirmiş olduğu müesseselerle kurmuş olduğu müesseselerle kurumsallaşma adına Hayır Çelebi Mehmet değil arkadaşlar, İkinci Mehmet. Çelebi Mehmet başka bir padişah. Fatih Sultan Mehmet'in ikinci Mehmet ve işte Fatih Sultan Fatih olarak da kısaca biliniyor. Şimdi. Mesela bu enderon ve devşirme sistemini ilk defa getiren padişah, düzenli olarak uygulayan padişahtır. 1300'lü yıllardan yani 1301'li yıllardan işte Karahalil'in, zirazam Karahalil'in tavsiyesi üzerine arkadaşlar biliyorsunuz pençik oğlanı dediğimiz bir uygulama başlatılmıştır. Penç, Fars'a da humus demektir arkadaşlar. Beşte bir demektir. Ee, nasıl ki İslam devleti elde edilen ganimetin yüzde yirmisini alıyor ise Hazreti Peygamber'den itibaren İslam e, askerleri arasında bu ganimet tevzi ediliyorsa feyitin tevzi ediliyorsa aynı şekilde devlette e, bu anlamda e, arkadaşlar yapmıştır. E, %20 oranında asker devşirmiş ve e, yeni çizdiği ordusunu kurmuştur. E, burada işte Fatih'in e, bu 150 yıllık dönemde yani 1300'den 1450'ye kadar olan süreçte e, devletin en önemli havuz havuzu insan kaynakları havuzu en önemli bürokrat kaynağı olan Türk ailelerle iş tutmaktan vazgeçmiş bunun yerine Hiçbir kabile, soy ya da klik ile bağlantısı olmayan devşirme olarak işte vatanlarından, ailelerinden kopartılıp getirilerek devletin himayesinde çok özel bir eğitimle 7 yıl boyunca eğitildikten sonra bürokrasiye kazandırılan bu devşirmelerin başlangıcıdır Fatih. Dolayısıyla bu çok büyük bir değişimdir. Aslında e, Fatih'in Çandarlı Kara e, Halil Paşa'yı idam etmesindeki sebep de budur arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz Çandarlı ailesi yani 150 yıllık kökeni olan bir ailedir. Rey, erkanı e, harbi reislerinden tutun. işte e, vezirler, kadılar e, e, ve büyük ulema çıkartmış bir ailedir. Bunun gibi başka aileler de vardır. Devlet bunlardan bürokrat ihtiyacını karşılıyor idi. Fakat Fatih ile beraber bu uygulamadan vazgeçilmiş. Bunun yerine Yeniçeriler Enderun'da veyahut da işte devşirmeler Enderun'da yetiştirilmiş. Sadece bağlılığı Osmanlı ailesini Ali Osman'a olan bu insanlar arasından seçilmiştir. Ki yarın bir gün yaptığı bir yanlışlıktan dolayı kellesi alındığı zaman arkasını arayacak herhangi bir kan davasında iddiasında bulunacak kimse olmamıştır. Ve kaynak sürekli beslendiği için yeni kabiliyetlerle dolayısıyla da hiç arda arkası kesilmeyen, yalnızca ve yalnızca başarının, başarılı olabilenin hayatta kaldığı çok müthiş bir sistem geliştirilmiştir ve böylelikle Osmanlı Devletinin total başarısında bu sistemin çok büyük yeri vardır. İşte bunu da kurucu babası, fikir babası Sultan Fatih olduğundan dolayı Devletin uzun ömürlüğünde çok büyük katkısı vardır denir. Çünkü biliyorsunuz daha önce de belirtmiştik İbn Haldun'un asabiyet teorisine göre dört jenerasyonda ahenedenler yıkılır. Önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi. Yaklaşık 250 yıl ya da 300 yıl içerisinde birçok İslam, Müslüman, Türk devleti tarih sahnesinden silindiği halde Osmanlı bunun iki katından fazla uzun bir süre kalmıştır. Bunun sebeplerinden bir tanesi Fatih'in bu siyasettir. Dolayısıyla şimdi Çandarlı Kara Ahlik Paşa'nın idamı meselesinde işte bu buçuk tepe isyanı, Bizans'a bilgi sızdırılması, istihbarat raporlarının gizlice gönderilmesi zikredilir. Ama aslında Orada ki sebep Çandarlı Kale Halil Paşa'nın e, başını çektiği ve menfaatleri eee Konstantinopolis'i fethetmek üzerine kurulu bir e, o şey Karali'nin inşirinin ilk kurulmasındaki 1300'lü yıllarda 1320'li yıllardaki Karali'yi onunla karıştırmayın. Çandarlı Paşa'nın e, Çandarlı Halil Paşa'nın e, başını çektiği bir klik var arkadaşlar. Bu klik, padişah diyor ki Bizans'ın üzerine yürümeyelim. Bu Haçlı dünyasını tetikler üzerimize karşı. Dolayısıyla şu an için erken diye padişah terkinde bulunuyorlar. Ama onlar biliyorlar ki eğer geniş Osmanlı toprakları içerisinde yani Balkanlarda, Rumeli'de ve Anadolu'daki Osmanlı topraklarının arasına sıkışmış kalmış olan Constantinopol çok önemli, çok stratejik bir yer. Eğer orası da alınırsa, orası da başkent haline gelirse Osmanlı devleti, devlet olmaktan büyük bir imparatorluğa doğru evrilecek. Ve bu da sarayın yönetimi, devletin yönetiminde çok daha fazla insan sayısına yetişmiş, insan, kalifiye insan sayısına ihtiyaç olacağı için o kliğin artık eskisi gibi devlete nüfuz etme imkanı olmayacağını öngördükleri için onlar aslında... Padişaha işte Bizans'ın şu anda fethedilmesi erkendir üzerimize haçlıları saldırtmayalım diye telkinde bulunuyorlardı. Diğer taraftan karşı taraftaki klik de arkadaşlar onların istikbali açısından da o yönetici elit sınıfına dahil olabil müdahil olabilmeleri için Bizans'ın fethedilmesi için arkadaşlar Padişaha Herkinde bulunuyorlardı. Yani bir savaş yanları, barış yanları, şahinler, güvercinler diye iki klikten bahsedebiliriz. Fatih dönemini yakından Bence altına aldığımız zaman. Çandarlanın aslında isyanı veya dezonformasyonu veya istihbaratı burada bu statü konunun devamı yönündedir. Maalesef işte kişisel çıkar uğruna devleti gözden çıkartmada diyebilirsiniz. Bu her zaman olmuştur. Arkadaşlar elitlerin arasındaki mücadeleler çok kanlıdır. Orada devletin bekası, e, daha ziyade e, clean e, çıkarları ve münafatçı bekisinin e, zarar görmemesidir. Bu tarih boyunca böyle, böyle, bugün de böyledir. Dolayısıyla, e, yani tarihi, tarih sosyolojisi perspektifinden okuduğumuz zaman, bunlar çok daha e, daha belirgin hale gelir. Şimdi evet, devletler e, hanedan yönetilir ama buradaki şimdi hanedan kelimesi e, ile ne kastedildiğidir. Mesela bugünlerde çok işte e, popüler işte dünyayı yöneten bazı hanedanlar var işte onlara karşı. Ama buradaki e, Osmanlı'daki e, hanedandan ziyade Ali Osman hanedanıdır. Ali Osman ailesidir onların tabi tartışmasız bir üstünlüğü vardır. Önemli olan o aile ile Osmanlı hanedanı ile hangi elit grubunun iş tutacağı meselesidir. Yani o padişahın çevresindeki yakın halka dediğimiz halkanın içerisinde hangi kliğin adamları olacak? Biliyorsunuz hanegi himaye sisteminden bahsetmiştim. Bahsettim mi size ben hanegi himaye sisteminden? Hmm. Evet diyecek var mı acaba? Peki arkadaşlar kısaca anlatayım o zaman aslında bu çok önemli bir mevzu. Değil sadece Osmanlı'yı bugünkü sistemi de anlayabilmek açısından çok önemli. Bakınız şimdi devşirmeden bahsettik değil mi? Devlet 9-11 yaşları arasındaki Hristiyan çocukları Balkanlardan, Kafkaslardan toplar getirir onları eğitirdi. Osmanlı'nın kudretli paşaları, zenginleri, devlete yakın olanları da sarayı taklit ederlerdi. Onlar da kendi imkanları nispetinde, nispetince çocukları devşirir ve onları kendi hanelerinde yetiştirirlerdi. Arkadaşlar, hanegi, himaye sisteminin bir diğer adı da intisap sistemidir. Ve hanegi, ev halkı demektir. Bu hane Devşirilen çocuklar ki onlar çok özel bir sistemle ilmi kıyafet esaslarına göre seçilirlerdi. Bunlar toplanır ve o hane halkının içerisine katılırdı. Bu çocuklara zamanın en iyi ilimleri en güçlü ulema tarafından verilir. Hane halkından ayırt edilmeyecek bir şekilde onlara davranılır. En iyi yiyecekler, en iyi giyecekler sağlanır. Yetiştirilir. Ondan sonra da saraya ya damat edilir veya önemli makamlara atanmaları sağlanırdı. Böylelikle kendilerini o günlere getiren o kapıya yani o efendilerine karşı minnetlerini efendilerinin saray çevresindeki nüfuzunu devam ettirmek amacıyla kullanırlardı. Dolayısıyla bu hanegi himaye sistemi dediğimiz zaman arkadaşlar bunların bazı ortak özellikleri var. Mesela bunların Hepsi istisnasız, bila istisna, flora kültür e, merakları, yani çok bakımlı bahçeleri. E, tabii tabii Müslümanlar. Elif. E, e, Müslüman yapılıyor bu çocuklar. İyi bir Türkçe öğretiliyor. Ondan sonra İslam ilimler, yönetim bilimleri. E, hatta ve hatta şöyle söyleyeyim. Bu paşaların yetiştirmiş olduğu çocuklar e, Enderun'dan yetişen çocuklarla bir rekabet halinde oldukları için paşalar iş imkanlarının kendileri tarafına dönmesi için bu çocukları çok daha iyi yetiştirmeye çalışıyorlardı. Ondan sonra işte bu saraya damat olarak gönderiliyordu ve önemli vakamlara işte paşalıklar, harici vezirlikleri efendim özelliğin çok önemli kadılıklar şeyh-i vesaire. Bu şekilde bir sistem vardı. Yani Osmanlı'da medrese bir eğitim ekolüydü. Enderun bir eğitim okuluydu. Ama çok fazla bilinmez hanegi himasiz, himaye sistemi de e, medreseden çok daha önemli. En az enderun kadar önemli bir insan yetiştirme mekanizmasıydı. Ve bu şekilde bu hanegi patronlar tarafından bu gençler yetiştir yetiştirerek nüfuzları, kendi nüfuzları yetiştirdikleri talebeler vasıtasıyla devlet nezdinde takip ediliyordu. Flora kültürden bahsettim. Hepsinin hayranlık verecek e, derecede bahçeleri var. Bunlar çok iyi insan seçen ve yetiştiren insanlar. Bakınız şimdi sizlere tabi alınıyor 9-11 yaşından alınıyor. Yetiştiriliyor senelerce. Kendi evinde konağında. Bugünkü İstanbul Üniversitesi Biyat Fakültesi İstanbul İl Milliyeti Müdürlüğü bu tür paşa konaklarından da arkadaşlar. Şimdi bakınız mesela bir Halet Efendi var. Halet Efendi 3. Selim dönemi de Fransa'ya gönderilen büyükelçidir devlet kadızadesi olarak bilinir. Şerif İsakzade Mehmet Şerif Efendi Şeyhülislam İsakzade Mehmet Şerif Efendi'nin hanegesidir, talebesidir. Çocukluk arkadaşı eee Topal Şerifzade Mehmet Topal Efendidir. O da ilerinin Şeyhülislamıdır ve 3. Selim'in katline fetva veren Şeyhülislamdır. Ve işte bu Halet Efendi devlet kadızadesi olmuş. 1811 ile 1822 yılları arasında devlet bundan sunulmuştur. Ee, devletin reformasyon ve modernizasyon çalışmalarını sekteye uğratan yani 2. Mahmud'un yeniçerileri ortadan kaldırılmasına e, engelleyen bu Halet Efendi'dir. E, Halet Efendi bir hanegidir ve kendisi de aynı zamanda bu İshak Zade, Mehmet Şerif Efendi Şeyhülislamla birlikte Şeyh Kalib'in hanegisidir. Yani Üçüncü Selim'in dostu Mevlevi tarikatının Şeyh Gali Barya Şair. Onun e, hanigisidir. Ve e, devleti yönetir hale gelmiştir. Bilavirat vefat etmiştir. E, Osmanlı e, tabası olan kurumlarla çok büyük münasebetler kurmuş. Onlar e, vasıtasıyla büyük bir servet edilmiş. Bu boy odaların atanması konusunda. Vefatında mesela 30 bin kuruş paranın e, İstanbul Rumlarının başı olan psikoposa bırak, bırakması hala bugün bile çözülemeyen bir muammadır. Halet Efendi en son işte bir başka hanegi patronu olan Koca Hüsrev Paşa tarafından, onun ekibi ve kliği tarafından ortadan kaldırılmıştır. Mesela bu Halet Efendi'nin icatları arasında Çerkez Halil Efendi isminde bir Şeyhülislam'ın anlaşamadığından dolayı bu devşirme yani sarayla alakası yok arkadaşlar. Bu tamamen yani özel bir okul diyelim yani bağımsız bir şey ekol. Çerkes Halil Efendi Afyon'a sürdürmüş. Karısını büyücülükle suçlayıp Bursa'ya sürdürmüş ve orada da çok feci bir şekilde saray cellatlarını göndererek büyücülük yaptığı iddiasıyla boğdurmuş. Çıplak çıplak bir vaziyette kadının cesedini çalıların üzerine attırmıştır. Bunun üzerine Çerkes Halil Efendi inme inmiş anne bir vaziyette vefat etmiştir. Dediğim gibi elit mücadeleleri çok kanlıdır. Koca Üse Paşa da çok kudretli bir padişah şey padişah gibi bir zattı. Yaklaşık 50 civarında öğrencisi olduğu, hanegisi olduğu biliniyor. Bunun 30'u paşa, şeyhülislamlar var, kadaskerler var içerisinde. ve II. Mahmut döneminin en güçlü ikinci figürüdür. 1822 sonrası Halis Efendi Clean'in devlet tarafından şey devlet kademelerinden temizlenmesinden sonra ortaya çıkıyor Koca Paşa ve bir İngiliz e, seyhan e, şöyle bir tabiri var Koca Yusuf Paşa, Paşa için the Real the Real Wire Pollar in İstanbul diyor yani İstanbul'da ilkleri e, gerçek mağda ellerinde tutan Koca Paşadır diyor. Koca Hüseyin Paşa bir başka hanegi ve ekibi ve kliği bir başka hanegi tarafından e, Tanzimat'ın e, baş mimarı Mustafa Reşit Paşa, Koca Reşit Paşa tarafından bitiriliyor. Şimdi Koca Reşit Paşa'nın hanegileri kimdi derseniz Ahmet Cevdet Paşa'yı sayarım. Mithat Paşa'yı sayarım. Pertev Paşa'yı sayarım. Şinasi'yi sayarım. Yani e, Tanzimat'tan sonraki 30-40 yıllık Osmanlı Devleti'nin en önemli figürleri bu klik ve elit, tarafı, elit tabaka tarafından yönetilmiştir arkadaşlar. Şimdi işte e, Enderun ile beraber yani Fatih'in e, bu e, ailelere bel bağlamamasından sonra bu tür e, elit gruplar ortaya çıkmıştır ve devleti 2. Mahmut'a kadar bunlar yönetmiştir. Yani 2. Mehmet ile 2. Mahmut arasındaki bu dönem elit mücadeleleri açısından son derece önemlidir ve devletin gerçek tarihini siyasi hadisatın gidişini, bu hanigi himaye sistemini öğrenmeden asla anlamak mümkün değildir arkadaşlar. Sınavda sormayacağım bunları tabii ki ama sırası geldiği için şimdi size iletmiş olayım. Bu sistem hala devam ediyor. devletine. her ne kadar meritokratik bazı düzenlemeler olmuş olsa bile ekipler ekip formidable deniyor Fransızca'da. Ekipler ve klikler tarafından yönetiliyor. Şimdi arkadaşlar devleti İstanbul'u fethettikten sonra Sultan Fatih'in mecburi iskan ve kolonizasyon metodu olarak Fatih civarına ve özellikle Suriçi İstanbul'a Anadolu'dan getirdiği insanlar var. Bunların birçoğu bugünkü Patrikhane'nin etrafında olan insanlar. Evet. Ve ve bu şekilde yani bir fethetmek mutlaka önemlidir ama o fetihten sonra o insanları eğer oradan kaçırırsanız şehir metruk bir hale gelir arkadaşlar. Dolayısıyla ehli ve zaraat dediğimiz önemli meslekler, üretici tabaka, zenginler, yatırım yapabilecek insanları bilim adamlarını, ilim adamlarını, ulemayı o şehre çekmeniz lazım. Fakat Fatih de bu işleri fevkalade güzel bir şekilde yapmıştır. Onları İstanbul'da toplamıştır. Tabii ki Avrupa'daki fetihleri çok önemlidir Fatih'in. Burada Fatih'in Katolik Ortodoks çatışmasını çok iyi değerlendirdiğini görüyoruz arkadaşlar. Osmanlı her zaman için Avrupa'yı bir bütün olarak değil de parçalara ayrılmış olarak görmek istemiş ve siyasetini, ana mihverini e, bunun üzerine oturtmuştur ve bunda da son derece başarılı olmuştur. Kanuni dönemine birazdan geleceğiz. O dönemde Kanuni e, Martin Luther ortaya çıkmış 1515 yılında biliyorsunuz. Ve Protestanlık mezhebini Osmanlı Devleti desteklemiştir bir üçüncü büyük mezhep olarak. E, ve Osmanlı idaresi, taht idaresi altında bulunan Protestanlar... E, e, Avrupa'nın diğer Hristiyan bölgelerinde yaşayamadıkları kadar hür ve özgür bir şekilde protestan mezhebinin e, gereklerini yerine getirebil getirebilmişlerdir. Trabzon Rum İmparatorluğunu biliyorsunuz Fatih'in ortadan kaldığını biliyoruz Kırım'ı e, ve tabii ki Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan ile Ortut belindeki savaşla Doğu'yu e, güvence altına almıştır. Şimdi Osmanlı'nın aslında iki büyük e, tehlikesi vardır arkadaşlar. Bu uzun zaman böyle devam etmiştir. Birisi batıdan gelir, yani Hristiyan ve Haç dünyasından, ikincisi doğudan Şii olan işte devletlerden gelir. Osmanlı bu iki ateş arasındadır her zaman için. Bazen Doğu'yu ağırlık verir, bazen batıyı ihmal etmiştir, bazen batıya ağırlık verir, doğuyu ihmal etmiştir. Ama her iki tarafta bir şekilde varlığını hissettirmiş ve mutlaka onların üzerine de gidilmiştir. Şimdi arkadaşlar devletin işte ikinci kurucu babası diyoruz ya, bakınız 1300 yılından 1450 yılına kadar Osmanlı Devleti'nde vakıflar çok yaygınlaşıyor. Fatih bundan rahatsız oluyor. Çünkü kurulan her vakıf arkadaşlar devletin hazinesinden çıkan para demektir. Çünkü vakıflar vergiden muaftır ve dolayısıyla insanlar ekip biçimleri araziden devlete vergi vereceklerine Vakıf kurarak, kurmak suretiyle, hele hele zürri vakıflar, aile vakıfları kurmak suretiyle devletin kasasına gidecek parayı bir başka yere transfer etmişlerdir. Bunun üzerine e, Fatih Sultan Mehmet 20.000 köyü bir gecede devletleştirmiştir. Buna sentralizasyon diyoruz arkadaşlar, merkezileştirme harekatı. Ve bunu e, çok tepki çekmiştir özellikle ulema tarafında. Çünkü biliyorsunuz vakıflar ulema tarafından kontrol ediyordu mütevelliyeti. Mütevelli olarak, nazır olarak, e, kadılar olarak. Dolayısıyla ulema bundan hiç hoşnut olmamıştır. E, ve Fatih'e cephe almıştır. Evet Osmanlı uleması bu Fatih'in santralizasyondan, e, politikasından ötürü cephe almıştır. Ve ikinci Bayezid'in Cem Sultan karşısındaki elini güçlendiren en önemli destekçisi de bu... E, devletleştirilen vakıf arazilerinin tekrar kendilerine iade edileceği sözünü veren Bayezid'e bu desteği ile aslında Bayezid seçilmiştir arkadaşlar. Nitekim Bayezid seçildikten sonra bu santralizasyon bir disentralizasyon politikasıyla ilga edilmiş ve devletleştirilen vakıf arazileri tekrar vakıflara iade edilmiştir. Dolayısıyla da Fatih devri ile 2. Bayezid devrinin bu anlamda ee, çok önemli bir e, ayrıca da ayrı vardır. Arkadaşlar bu Cem Sultan meselesini biliyorsunuz 1495'e kadar e, üç önemli alanda devlete zararlı olmuştur. Müslümanlara zararlı olmuştur. Cem Sultan'ın papaya sığınması. Birincisi Hristiyan haçlı dünyasına karşı Osmanlı'nın elini zayıflatmıştır. İkincisi e, Endülüs Müslümanlarına e, İspanyollara karşı Osmanlı'nın yardım ne mani olmuştur. Üçüncüsü de fetihleri durdurmuştur. Yani 1495 sonrasında ikinci Osmanlı'nın aslında tekrar Avrupa'ya yönelik fetihlemin başladığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi bir Cem Sultan vakası devleti araya çok şeylere mal olmuştur. Ve burada ikinci Bayezid'den sonra arkadaşlar biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim geliyor. Yavuz Sultan Selim ya da 1. Selim diyelim. Çok cevval bir padişahtı. Ve Çorlu yakınlarında arkadaşlar babasının önünü bir orduyla keserek yönetime el koymuş bir padişahı. Ve bunun üzerine Yavuz Sultan Selim'in ikinci Yavuz Sultan Selim'in babası ikinci Bayezid'in şöyle bir beddua ettiği rivayet olmuş. Arşivlerde vardır bu beddua. Selimler ömrünüz kısa olsun, harbiniz bol olsun diye beddua etmiştir. Önitekim Yavuz da, Çorlu da bir isyan medyacısında mağlup olmuştur. Evet arkadaşlar, benim kanatım ve okumalarımdan Fatih'in zehirlendiği yönündedir. Fatih'in zehirlendiği yönündedir. Çünkü Fatih'in işte normal bir ölümle hani ölmediğini, ağzından kan kusarak öldüğünü biliyoruz. Burada kuvvetli muhtemel zehirlenmesi. İşte bu Yahudi doktor filan deniyor ama tabi orada bir koalisyondan bahsetmek mümkün. Özellikle papalığın böyle bir şeyi orkestre etmiş olabileceği. Arkadaşlar, yani bunlar komple teorisi olarak size gelmesin. Bakınız kabakçı isyanında bile son yıllarda, son yıllarda yapılan araştırmalarda kabakçı isyanını organize edilen, planlayan insanların Fransız ile Rus ile münasebetleri ortaya çıktı. Dolayısıyla Batı sandığımızdan çok daha yakın mercekle Osmanlı'yı incelemiştir. Takip altına almıştır. Ve saraydaki güç mücadelelerini çok iyi kullanmıştır. Yani zaman zaman Biliyorsunuz birçok Osmanlı şehzadesi Bizans'ın elindedir. Garanti olarak veya Bizans'ın şehzadeleri Osmanlı'nın elindedir. Karşılıklı olarak savaşmayı engellemek amacıyla bu yöntem uygulanmıştır. Dolayısıyla uzak bir ihtimal değildir yani Sultan Fatih'in zerirlenmesi öyle. Çünkü Batı'nın Batı hala unutamadığı İstanbul'un fethi, İstanbul'un fethi, meselesi arkadaşlar hala yani, unutamadıkları bir şeydir yani. Bir e, darbedir. Yani, dolayısıyla e, böyle bir şey yani muhtemeldir. Diyorum. E, i̇şte bu Yavuz'un e, beddua alması var ikinci Beyazıt'ta. Çünkü e, Yavuz aslında arkadaşlar doğudaki tehlikenin farkına varmıştır. Yani özellikle e, Safaviy tehlikesinin bu e, Doğu'daki Türkmenlere karşı olan etkisi. Daha önce de söyledim. Devleti i Aliye ve Türkiye Cumhuriyeti Safavi ve Şii İran'ı her zaman için bir rakip olarak görmüştür arkadaşlar. Ve buna karşı ülke içerisinde, topraklar içerisindeki fikri hareketleri çok yakından takip etmiştir. Bu bir devlet koruma refleksidir. Şahkulu Baba Tekin'in işte Anadolu'daki ee, şehirlerde e, Şah adına İran Şah adına e, propaganda yapması e, Fatih Doğu seferini tetiklemiştir ama bu 40 bin kişilik e, 40 bin kişi yıkılıştan geçildi iddiası e, çok havada bir iddiadır arkadaşlar öyle, o kadar büyük bir katliam olmadığını daha kitaplara öğreniyoruz. Şimdi burada Yavuz'un e, Şah İsmail karşısındaki e, galibiyetinin bir kalite üstünlüğü yani ateşli silahları e, çok iyi kullanması e, Osmanlı ordusunun olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani bakın arkadaşlar burada e, cengaverlikten ziyade ilmin e, silah sınaviyinin e, barutlu silahlar teknolojisinin e, diğer Müslüman devletlerden çok daha iyi takip edilmesi yakından takip edilmesi onların başarısındaki önemli bir üstünlüktür. Hakeza Batı karşısında da Osmanlı'nın yenilgisi yine teknikalite üstünlüğüdür. Yani orada bir ideolojik üstünlük yoktur. Bunu sakın unutmayın. Silah sanayindeki gelişmeler Batı'da çok daha hızlı bir şekilde ilerlemiştir. Osmanlı burada içine kapanık olması bile bu silah sanayindeki gelişmeleri önleyememiştir, öngörememiştir ve savaşları bu yüzden kaybedilmiştir. Ve silah sanayi arkadaşlar, yani teknolojik üstünlük arkadaşlar, bakın bunu çok iyi anlamanızı istiyorum sizden. Teknoloji, teknolojik açıdan üstün olan, teknolojiyi çok iyi kullanan milletler, üreten milletler, planlayan milletler, argesi güçlü olan milletler her zaman için bir adım öndedirler. Bugün bir tır dolusu buğday sattığınız zaman bir Samsung cep telefonu alabiliyorsunuz veya işte bir kamyon dolusu, başka bir narenci yürür. Dolayısıyla e, ekonomik acıdan üstündürler. Güçlü ekonomiler, güçlü ordular demektir. ömür e, refah insanlar demektir. E, refah insanlar e, çok vergi alabilen, toplayabilen devletler demektir. Bu işin motoru böyledir. E, Yavuz'un da şahkulu kulu e, önündeki şeyi böyledir arkadaşlar. Şimdi Osman tarihçilerini. Evet arkadaşlar, yani bunlar huluva kaçan Şii mezheplerdir yani biraz evvel de bahsetmiş olduğum şekilde. Dolayısıyla yani Sünni bu Ortodoks İslam için büyük bir, bir tehlikedir. Şimdi arkadaşlar Memlükler ama böyle değildi de bakınız. Mısır'daki Memlükler bunlar Sünni değil. Ama Yavuz bunların üzerine sefere gitti. Şimdi Feridun Emecen hocamızın bu konuyla alakalı bir kitabı çıktı. Bunu okumanızı tavsiye ediyorum. Bu kitabın şeyinde galasında ben de vardım. Şu soru soruluyor genellikle. Arkadaşlar, yani Müslüman-Sünni bir devlet, başka bir Müslüman-Sünni devlete hangi meşrulaştırıcı gerekçelerle e, saldırıp kan döküp oraları hakimiyeti altına alabiliyor. Evet. Nitekim Mısır uleması Yavuz'a, Kahire'ye geldiği zaman yani, ne işiniz var diye sormuşlardır. Yani burada hangi gerekçeyle buradasınız diye. Feridun Emecan arkadaşlar. Profesör Doktor Feridun Emecan. 19 Mayıs Üniversitesi e, de, hocamız öğretmiyor. Zaman aynı zamanda de, dekanlar de şu şimdi buradaki e, şey şu yani bu kandes İslam beldelerini e, Memlukların e, denizcilikle çok ilgiden Portekizlere karşı yeterince koruyamadığı e, Hz. Peygamber'in işte naaşının e, Hristiyanlık piyas tarafından e, batıya kaçırılmak istendiği söylentilerini de hatırlarsak yani e, İslam ülkelerinin İslam beldelerini siz yeterince koruyamıyorsunuz. Bunları korumaya biz muktediriz. Dolayısıyla yani bizim Yönetimimiz altında olması gerekiyor. işte Hicaz bölgesi veyahut da diğer arazi e, mukaddesi ve bununla beraber e, diğer e, Basra Körfezi'ndeki ve Kızıldeniz'deki bakınız şu anda o zaman daha Söveyş kanalı yok. Yani haritayı gözünde bulundurun. Akdeniz'den e, Kızıldeniz'e geçiş yok. Onun için Ümit Burnu e, dolaşılıyor. Yani Cape Town, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde dolaşılıyor. Oradan yukarıya Geliyor kızılarımız ve Portekizli gemiciler, e, tam da o zamanla oraları işte keşfetmişler. Cape of Good Hope. Ne demek arkadaşlar? Cape of Good Hope. Bileniniz var mı? Yok. Zannediyorum yavuzla alakalı bir şey kitapta arkadaşlar. Cape of Good Hope demek arkadaşlar, ümit burnu demek. Ümit Burnu, niye Ümit Burnu denmiş? Çünkü aylar süren gemi yolculuklarında Avrupalı denizciler ana uzaklaştıkları zaman kaybolduklarını zannediyorlar Atlas Okyanusu'nda. Ama ondan sonra işte Cape Town'daki Ümit Burnu'nu gördükleri zaman yeniden hayata ümit bağladıklarından dolayı oraya Ümit Burnu, Cape of Good Hope deniyor. İşte e, dolayısıyla e, Portekizler orayı dolaşıp Kızıldeniz'deki Müslüman gemicilere e, musallat olmaya başlayınca bunu da Yavuz bir meşrulaştırıcı sebep olarak kullanmıştır. Ve Mercidabuk'ta e, ve Ridaniye'de bunlar Kahire yakınlarındaki iki bölgedir arkadaşlar. E, savaşmış ve Memlük Devleti ortadan kaldırılarak Osmanlı Devleti, Osmanlı İmparatorluğu İslam Dünyası'ndaki en büyük Sünni Ortodoks devlet olarak kalmış. Bilad-ı mukaddesi, mukaddesi himayesi altına alması hasediyle de çok prestijli bir konuma gelmiştir. Çünkü Portekizlere karşı denizli milletler bunlar, Cenevizlilere karşı, İspanyollara karşı artık bir set çeken Müslüman devlet olarak güçlü, kuvvetli, kudretli Devleti i Osmanlıya Osmaniye vardır. Ee, ve Mısır'ın fethiyle e, orası da büyük bir tanım biliyorsunuz Mısır pamuk merkezidir arkadaşlar. Yani deniz ticaretinin yanında İngiltere'nin en büyük e, pamuk üretimi pamuk üretim yaptığı alanlardan bir tanesiydi 19. yüzyıl sonunda. Ee, e, Osmanlı'da e, devlete büyük miktarda vergi gönderildiği bir bölgedir Mısır. Ee, ve bu şekilde hem iktisadi açıdan büyük bir kazanım olmuştur hem de siyaseten büyük bir prestij kazanmıştır Yavuz'un e, fethiyle. Şimdi arkadaşlar tabi ki burada şöyle bir soru var. Yani işte Hilafet Osmanlılara geçti. Aslında Feridun Emecen hocanın da işte böyle Hilafet artık Osmanlılarındır diye böyle bir resmi belgenin olmadığı, böyle bir seremoninin olmadığı ama... İslam dünyasının hamisi olarak defakta olarak Osmanlı Devleti'nin İslam dünyasının e, halifesi konumuna geldiğini söyler. E, nitekim de hani böyle olmuştur. Osmanlı Devleti'nin hilafet kurumunu bir siyasal güç olarak kullanmaya başlaması ne zamandır? Sorusu önemli bir sorudur arkadaşlar. Bununla alakalı bir şeyler yazabilecek var mı? Arkadaşımız. Yani Osmanlı Devleti Hilafet Kurumu'nun e, uluslararası ilişkilerinde bir kart olarak, bir koz olarak e, ne zaman kullanmaya başlamıştır? 1770 sonrası arkadaşlar, küçük kaynağı arkadaşlar, işte Rusların e, İslam e, Memaliki Mahrusa'daki e, Ortodoks vatandaşlarının, yandaşlarını tebasını, vatandaş 19. yüzyıla ait bir terimdir. E, tebasını Bahane ederek Osmanlı'nın işlerine karışması akabinde e, devlet de, devlet de aniydi, Osmaniydi arkadaşlar. E, biz de Müslümanların hamisiyiz e, demiştir. Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez Hoca'nın e, Papa'ya karşı Diyanet İşleri Başkanlığı'nda dünyadaki bütün Müslümanlara hizmet eden Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'na hoş geldiniz cümlesi Altı çizilmesi gereken bir cümledir arkadaşlar. Bu şuna söylenmemiş bir cümledir. Onu da çekmiş olayım bu Evet arkadaşlar bazı arkadaşlarınız yazıyor ama kime yazıyor bilmiyorum. Ben de bakıyorum. Herhalde kendi aranızda. Mesaj yaşıyorsunuz öyle mi? Evet arkadaşlar devletin öyle bir iddiası yoktur, olamaz. Ama şunu söyleyeyim. Geçenlerde biliyorsunuz Latin Amerika Müslüman Liderler Zirvesi olmuştu. Yani orada ben o toplantıda vardım dört gün boyunca. Orada da yani Türkiye'nin çok büyük büyük bir ümit ve umut ülke haline geldiğini gördük arkadaşlar. E, hala yani dünyadaki Müslümanlar azınlıklar, azınlık Müslümanlar, e, zulme uğrayanlar bir medet olarak e, yüzlerini buraya e, e, evet 1774 arkadaşlar küçük kaynarcı artık e, devlet aklında bir e, transformasyon olduğu tarihtir. Bakınız eskiden nizama alem ülküsü vardı değil mi devlet-i ariyede? Yani aleme nizam vermek ülküsü vardı. Ama 1770'lerden sonra artık bu aleme nizam vermenin mümkün olmadığını savaşlardaki galibiyetlerle Osmanlı siyasası devlet aklı fark edince yeni bir sisteme, yeni bir var e, yani nizama cedide alınmış. E, transforme olmuştur bu Nizam-ı Alem ülküsü. Dolayısıyla Nizam-ı Alem, yani Nizam-ı Ciddi'de olan geçiş bu dönemdir. Şimdi arkadaşlar, kanun ile tabi devleti i zirve bulmuştur arkadaşlar. Kanuni gerçekten de batıda da doğuda da Osmanlı Devleti'nin en kudretli padişahı olarak nam salmış, ün salmış. 46 yıl boyunca ee, Devlet-i en zirve örneklerini sadece askeri güç olarak, siyasal güç olarak e, düşünmeyelim arkadaşlar. E, siyaset alanının yanında e, güzel sanatlar, yani etik ve estetik alanda, şiir, e, üstühat, e, mimari, e, musiki e, gibi birçok alanda arkadaşlar gerçekten devletin en olgunlaşma örneklerinin belirli dönemler. Ben size hiç zaruriyet, haciyet ve tahsiniyet triyosundan bahsetmiş miydim? Evet arkadaşlar bakınız insan üç türlü ihtiyacı varmış. Bunların birincisi zaruriyet olması olmaz ihtiyaçlar. Mesela Hava gibi, su gibi, ekmek gibi. Bunlar olmadan yaşayamazsınız. Ee, bunlar hallolduktan sonra insanların ikinci bir e, ihtiyaç kademesi, kalemi vardır ki buna da haciyet diyoruz. Bunlar da işte ihtiyaçlardır. Öbürleri zaruriyattır. Bunlar haciyet. Mesela evlenmek gibi. Evlenmek bir ihtiyaçtır ama zaruret değildir. Evlenmeden de yaşayabilirsiniz ki nitekim evlenmeden de yaşayabilen, hayatta kalabilen insanlar e, olmuştur, vardır ondan sonra da tahsiniyat geliyor arkadaşlar 3. kademede bu da artık işte etik ve estetiğin ortaya çıktığı, güzelleştirmenin sanatın, bedi zevklerin ortaya çıktığı kurumsallaştığı bir dönem. bu da bir ihtiyaçtır mesela insanoğlu barınma ihtiyacını karşıladıktan sonra başını sokacak bir delik arar önce onu sağladıktan sonra artık evin genişliği, tavanın yüksekliği pencerilerin ışık alma oranı İpek halıları, işte simüzyer sim, perdeleri ve herkese, ve herkese artık sanatın üretilmeye başladığı bir şeydir dönemdir. Bu da ancak zaruriyet ve haciyet gibi işte temel gereksinimlerin ihtiyaçlarının karşılandığı artık bir üçüncü safhadır. Bu safa öncesinde sanat, edebiyat ve bediye zevklere ait bir üretimin olmadığını görüyoruz. Mesela diyelim ki işte bir kabile yaşantısı bugün bile Amazon'daki yaşayan kabilelerde bir yani sanat anlayışının bir musikî zevkinin e, gelişmiş bir sofistike bir mimarinin olmadığını görürsünüz. Çünkü bunlar henüz daha bilgin birinci belki ikinci safhadadırlar. E, bu anlamda bir e, lineer çizgiden bahsedebiliriz e, insanların gelişiminde. Şimdi işte e, kanuni devri devlet Ali'nin ihtiyaçlarının fazlasının e, olduğu, hazinelerinin e, dolduğu, işte efendime söyleyeyim, e, ki son çıkan, son sefere çıkan e, padişahtır. Ondan sonraki mesela padişahlar kanuni kadar e, çıkmamıştır. Kanuni 73 yaşında vefat etmiştir arkadaşlar. E, en son da biliyorsunuz, Viyana e, Kuşatması'nda idi ve oradan... E, vefat ederek geldi. Yani at üstünde geçmiş bir ömür, ömürdür aslında kanuni. Öyle hani sarayda safahat içerisinde bir ömür değildir. At sırtında geçmiş kanuni düzenlemelerle hem doğuda hem batıda e, savaş yaparak, harb ederek, cihad ederek tüketilmiş bir ömürdür. Ve ancak bu şekilde Cenab-ı Hak böyle bir büyük bir bereketi ihsan etmiştir. İkinci silim oğlundan, oğlu ikinci silimden itibaren e, nitekim devlette bir durağınlaşma olmuştur arkadaşlar. Ee, ve işte Kanuni e, çağı altın çağıdır diyebiliriz Osmanlı'nın. Ee, Kanuni'nin işte Habsburg İmparatorluğu vardır o dönemde. Bugünkü Almanya ve Avusturya'nın ataları olarak kabul, edelim, kabul edebileceğimiz bir e, imparatorluk. E, onlara işte karşı yapılan savaşlar sırası. E, Hapsikliler tarafından hapsedilmesi, Fransa'nın Osmanlı'dan yardım etmesi, Merdivonluğu, Kara Mustafa neden asılmış, asası Asın ve pinil gibi. E, şimdi arkadaşlar, e, Merzifonlu Kara Mustafa koşu işte yani e, en başta bahsettiğim gibi e, devletin e, başarısız harçları. Ee, başarısız padişahları şey, e, paşaları e, cezalandırmasıdır arkadaşlar. Yani Sultan 3. Selim zamanında bir örnek vereyim. 1808 yılı Temmuz ayında bir sabah İstanbul halkı uyandığı zaman İngiliz donanmasını e, Sarayburnu açıklarında demir atmış bir vaziyette görür. İngiliz donanması e, Çanakkale boğazından ve İstanbul boğazındaki tahkimattan kaçmış gemilerin sürati sayesinde. İstanbul önlerine demirlemiştir. Gaye burada gözdağı vermektir. Çünkü Osmanlı o dönemde Fransa ile çok yakındır. İngiltere bundan çok rahatsız olmuştur. Fransa Kralıcık, Fransa Büyükelçisi Sebastian İstanbul'un en aktif büyükelçisidir. Dolayısıyla İngiliz donanması işte İstersek yarım saat içerisinde Baba ı Ali'yi ve Topkapı Sarayı'nı Marmara'nın sularına gömeriz diye haber gönderdiği zaman bu tehlike bertaraf edilmiştir. Yani bir top atışı dahi olmadan İngiliz donanması kendilerinin aslında Marmara için çok büyük bir mezar olacağını fark ettikleri için yani bir anlamda kendileri de kapana kısılmış oluyorlar. Marmara bir iç deniz meydan okumaya karşı böyle bir meydan okumayla cevap verilmiş. E, ve ondan sonra işte tek e, top atışı olmadan terk edilmiştir. Yani terk etmişlerdir. Ama ilk icraat boğazların hazırın idamıdır arkadaşlar. Yani devlet-i aliyenin uzun ömürlüğünde e, paşaların bu şekilde e, maalesef e, kendileri de birilerdi yani. Birçoğu işte abdest alıp cellata başını uzatmışlardır. Devletin bekası için. O başlar kesildikten sonra içi bal dolu keselerle e, İstanbul'a getirilmiştir. Çünkü e, bal en iyi muhafaza eder arkadaşlar şey. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman'ın e, mesela Viyana kuşatmasında işte aslında bir başarısızlık olarak değil de e, başarısızlıktan ziyade e, Maceristan'ı e, fethetmiş olan Osmanlı'nın. Macaristan'ı elde tutabilmek amacıyla Avrupa'ya karşı vermiş olduğu, yapmış olduğu bir meydan okumadır. Yani daha fazla da ileri gidebiliriz mesajını vermek amacıyla Viyana kuşatılmıştır. Aslında devletin çok ciddi manada Viyana'yı o açıdan kuşatmak için, öyle bir e, fethetmek için bir planı olmadığı da tüva olur. Ama alakülle hal, arkadaşlar o dönem Osmanlı Devleti'nin hakikaten Batı'da e, Avrupa'da, her türlü e, siyasi gelişmeden haberdar olduğu, güç dengelerini iyi tahlil ettiği, oyun kuran bir ülke olduğunu görüyoruz Avrupa kıtasında. Oyun kuran bir ülkedir Osmanlı. E, ve bu yüzden de e, şu sözlerle açtık İnşallah derzimizi tamamlayalım. Arkadaşlar e, Osmanlı tarihi tam yazılabilmeden Avrupa tarihi yazmak mümkün değildir. Bu ikisinin tarihi tam olarak yazılmadan da dünya tarihi e, gerçek manada yazılamaz. Ee, bu inşallah son nokta ile bugünkü dersimizi bitirmiş olduk. Önümüzdeki ders inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sizlerinde arkadaşlar inşallah yine bana haber edersiniz.